برنج مذكف كتك برزيلي فاستمع آية أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها إلى آخر آية ثم انظر إلى وجه السماء كيف ترى سكوتا في سكونة حركة في حكمة تلألؤا في حشمة تبسما في زينة مع انتظام الخلقة Me ittizeni sanaah, teşahşur siraciha, Tehel hulü misbaiha, telü üncum miha, Ttöaluli ehlin nuhe, salttaneten bil intiha. Efpellem yan vuru ilesme ifhekahun Bu ayetin bir nevi tercümesi olan, فُمَّنْزُرْ اِلَى وَجْهِ السَّمَاءِ كَيْفَ تَرَى سُكُوتًا ف۪ي سُكُونَتٍ tercümesidir. Yani, ayet-i kerime, nazar-ı dikkati, semanın zinetli ve güzel yüzüne çeviriyor. Ta dikkati nazar ile, semanın yüzünde, fevkalade sükunet içinde bir sükutu görüp, bir kadir-i mutlakın emir ve teshiriyle, o vaziyeti aldığını anlasın. Yoksa, eğer başıboş olsaydiler, birbiri içinde o dehşetli hadsiz ecram, o gayet büyük küreler ve gayet süratli hareketleriyle öyle bir velveleyi çıkarmak lazım idi ki, kainatın kulağını sağır edecekti. Hem öyle bir zelzeley hercümerç içinde karışıklık olacaktı ki, kainatı dağıtacaktı. Yirmi camus, birbiri içinde hareket etse, ne kadar velveleli bir hercümerce sebebiyet verdiği malum. Halbuki küre arzdan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa süratle hareket edenler yıldızlar içerisinde var olduğunu kozmografya söylüyor. İşte sükûnet içindeki sükut-u ecramdan sani Zülcelal'in ve kadir Zülkemal'in derece-i kudret ve teshirini ve nücumun ona derece-i inkiyat ve itaatini anla. Hareketen fi hikmet hem semanın yüzünde Hikmet içinde bir hareketi görmeyi ayet emrediyor. Evet, gayet acib ve azim o harekat, gayet dakik ve geniş hikmet içindedir. Nasıl ki bir fabrikanın çarklarını ve dolaplarını bir hikmet içinde çeviren bir sanatkar, fabrikanın azamet ve intizamı derecesinde dereceyi sanat ve maharetini gösterir. Öyle de koca güneşe seyyarat ile beraber fabrika vaziyetini veren ve o müthiş azim küreleri sapan taşları misüllü ve fabrika çarkları gibi etrafında döndüren bir kadiri i Zülcelal'in derece-i kudret ve hikmeti o nispetle nazara tezahür eder. Tele'lu en fi hişmetin tebessümen fi zinetin. Yani hem semavat yüzünde öyle bir haşmet içinde bir parlamak ve bir zinet içinde bir tebessüm var ki sani-i Zülcelal'in ne kadar muazzam bir saltanatı ne kadar güzel bir sanatı olduğunu gösterir. Donanma günlerinde kesretli elektrik lambaları sultanın derece-i haşmetini ve terakkiyat-ı medeniyyede derece-i kemalini gösterdiği gibi koca semavat o haşmetli, zinetli yıldızlarıyla saniî zülcelal'in kemali saltanatını ve cemali sanatını öylece nazara dikkate gösteriyorlar. مَعَ اِنْتِظَامِ الْخِلْكَةِ مَعَ اِتْتِزَانِ San'a. Hem diyor ki, semanın yüzündeki mahlukatın intizamını, dakik mizanlar içinde masnuatın mevzuniyetini gör ve anla ki, onların sânî ne kadar kadir ve ne kadar hakîm olduğunu bil, evet, muhtelif ve küçük cirimleri veyahut hayvanları döndüren ve bir vazife için çeviren, ve bir mizana mahsus ile her birini müayyen bir yolda sevk eden bir zatın derece-i iktidar ve hikmetini ve hareket eden cirimlerin ona derece-i itaat ve musahkariyetlerini gösterdikleri gibi koca semavat o dehşetli azametiyle hadsiz yıldızları ile ve o yıldızlar da dehşetli büyüklükleriyle ve gayet şiddetli hareketleriyle beraber zerre miktar ve bir saniyecik kadar hudutlarından tecavüz etmemeleri bir aşirey dakika kadar vazifelerinden geri kalmamaları, saniy üzülcelerlerinin ne kadar dakik bir mizana mahsus ile rububiyetini icra ettiğini nazar dikkate gösterirler. Hem de şu ayet gibi, sureyi Ame'de ve sayri ayetlerde beyan olunan teshiri şems ve kamer ve nücumla işaret ettiği gibi. Teşaşu sırajha, tehelhul mısbaḥha, telel'u nücumha. تُعْلِنُ لِأَهْلِ النُّهَا سَلْطَنَةً بِلَا اِنْتِهَا Yani, semanın müzeyyen tavanına güneş gibi ışık verici, ısındırıcı bir lambayı takmak, gece-gündüz hatlarıyla kış-yaz sayfelerinde mektubat-ı yazmasına bir nur hokkası hükmüne getirmek ve yüksek minare ve kulelerdeki büyük saatlerin parlayan akrepleri misillü, kubbe-i semada kameri, zamanın saatı kübrasına bir akrep yapmak, mütefavid çok hilaller suretinde her geceye güya ayrı bir hilal bırakıp, sonra dönüp kendine toplamak, menzillerinde kemal-i mizanla, dakik hesapla hareket ettirmek ve kubbe semada parlayan, tebessüm eden yıldızlarla göğün güzel yüzünü yaldızlamak, elbette nihayetsiz bir saltanat-ı Zîşûra onu işar eden muhteşem bir uluhiyetin işaratıdır. Ehli fikri imana ve tevhide davet eder. Bak kitab-ı kainatın safha renginine. Hame-i kudret gör ne tasvir eylemiş. Kalmamış bir nokta-i müslim çeşmidiylar babına. Sanki ayâtın huda nur ile tahrir eylemiş. Bak ne mucize hikmet iz anrubayi kainat Bak ne ali bir temashadır feza-i kainat Dinle de yıldızları şu hutbey şiirininə Name-i nurini hikmet bak ne takrir eylemiş Hep beraber nutka gelmiş hak lisanı ile derler Bir kadiri i haşmeti sultanına Birer burhan-ı nurefşanız vücub-ı sania hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler müdakkik gözleriz biz. Tûbâ-yı hılkatten şıkkına hep kehkeşan ağzanına bir cemili Zülcelal’in desti hikmetiyle takılmış binler güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mescid-i yar, birer hane i var, birer ulvi aşyane, Birer misbâh-ı var, birer geiyi cebbar, birer tayarayız biz. Bir Kadiri zülkemal’in, bir hakimi zülcelal’in, birer mucizeyi kudret, Birer harikayı sanatı halikane, birer nadireyi hikmet, birer dâhiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bühran gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü. Hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir. Rabbimize musahharız, Müsebbihiz abidane zikrederiz, deriz Kehkeşan'ın halka-i kübrasına mensup birer mezbublarız biz